Polyanna Sevgili dinleyicilerimiz Şimdi sizlere Polyanna adlı sürekli oyunumuzun Beşinci bölümünü sunuyoruz Perşembe günleri Mrs Snow adında yoksul hasta bir kadına yiyecek bir şeyler götürüyordum. Bu hanımın Mrs Harrington'ın... vazifelerinden biriydi çünkü. <gülüyor> bir gün Pollyanna teyzesine bu işi kendisinin yapmak istediğini söyleyerek Mrs Snow'a gitmesine izin vermesini rica etmiş. Nasıl olduysa Mrs Harrington hiçbir pazarlığa girişmeden bu işi Pollyanna'ya devredivermişti. <gülüyor> Sana bir havalisim var Hayrola Pollyanna Bak bundan sonra Mrs. Snow'a ben gidip yiyecek götüreceğim Sahi mi? Hı, sahi şimdi Polly teyzem söyledi oh, Doğrusu bu işten kurtulduğuma çok sevindim şekerim Ama sana yüklenmek de ayıp olacak Aa, Hiç de değil bunu ben istedim Nancy <gülüyor> Bu işi seviyorum ben Hele bir defa yap bak bakalım ondan sonra sever misin Aa için? Mrs. Snow'u kimse sevmezdi ondan Acımasalar kapısını çalan olmayacak Öyle lanet kadının biridir o ona ve kızına bakanlara şaşarım. İyi ama ne için ne? Açıkçası Mrs. Snow hiçbir şeyi hoş görmeyen bir kadındır Pollyanna. Ona sorarsan haftanın günleri bile onun istediği sırayı takip etmez. Aa. Günlerden pazartesi ise Ah keşke pazar olsaydı der e, Paşa götürürsün keşke piliş getirseydiniz der Peki piliş götürürse? E, o zaman da et suyu isteyeceği tutar <gülüyor> <gülüyor> <Tabii>. Çok komik ve <gülüyor> doğrusu Ne tuhaf kadın bu böyle Öylesine değişik insanları tanımaktan pek hoşlanırım ben hmm, Mrs. Snow gerçekten de değişik bir insandır Pollyanna İnşallah yeryüzünde onun gibileri çok değildir Beni iyice meraklandırdın Nilsi. Hadi Mrs. Snow'un sepetini hazırla götüreyim ben Al işte burada duruyor ah. e, Tanrı yardımcın olsun Polyanna <gülüyor> <gülüyor> Sağ ol neyse, Hoşça Hoşçakal Güle güle canım Bana tarif ettiğin kırık dökük kulübenin bahçe kapısından içeri girerken Hep senin söylediklerini düşünüyordum neyse. Yok canım demek <gülüyor> heyecanlıydın Otukça. Değişik bir kadın olarak sözünü ettiğinmesi snowla karşılaşmak pek öyle sakin halledilecek iş değildi tabi. Neyse derin bir soluk alıp hızlı adımlarla eve doğru yürüdüm ve cesaretle kapılarını çaldım. <Gülüyor> olmalısınız. Evet küçük hanım. Ben Miss Harrington tarafından geliyorum efendim ve rahatsız etmezsem Miss Sinov'la görüşmek istiyorum. Gerçekten öyleyse onu görmek isteyen ilk insan sizsiniz. <gülüyor> Buyurun beni takip edin. Kiminle konuşuyorsun öyle mili? <gülüyor> küçük bir ziyaretçim var anne. Gelin küçük hanım. Oo, bu oda ne kadar karanlık böyle. Kadını seçmekte adeta güçlük çekiyorum. Günaydın Miss Sinov. Nasılsınız? Poli teyzem bugün inşallah daha iyisinizdir diye dua ediyordu. Size benimle biraz paça gönderdim. Aman yarabbi, yine mi paça? Ee, tabii çok teşekkür ederim ama... ...ben de bugün inşallah et suyu gönderir diye dua ediyordum. Et suyu mu? Ben de paça gönderildiği zaman hiç istersiniz sanırdım. Ne? <gülüyor> hiç, hiçbir şey değil. Hem zaten fark etmez. Sadece Nensi bana paça getirdiği vakit pirinç, pirinç getirdiği vakit ne suyu istediğinizi söylemişti. <gülüyor> Ama belki de öbür türlü olmuştur da Nensi yanılmıştır. Bak hele. Pekala söyle bakalım münasebetsiz küçük hanım. Ee, sen kimsin? <gülüyor> çok şükür benim adım o söylediğinizden değil efendim. Böyle olmadan da çok memnunum. Adım Pollyanna Whiter, Miss Polly Harrington'ın yeğeniyim, şimdi onunla beraber oturuyorum... ...onun de bu sabah paçayı size ben getirdim. Peki, peki, teşekkür ederim. Teyzeniz çok nazik ama bugün iştahım yok. Eğer et suyu, neyse... ...dün gece hiç gözümü kırpmadım ben biliyor musun? Ya. Uykusuzluktan ölüyorum. Ah keşke ben de uyumasıydım efendim, insan uyurken o kadar çok vakit kaybediyor ki. Öyle değil mi misiniz Suna? Uyurken vakit mi kaybediyor? Tabii ya, oysa uyuyacağını yaşamalı insan. Yazık ki geceleri yaşayamıyoruz. Allah Allah, hiç böyle şey de duymamıştım. Kuzum aklından sorun mu var senin? Bu ne garip bir çocuk böyle. Hadi git de şu perdeyi aç bakayım. Suratını iyice görmek istiyorum. İyi, perdeleri mi açayım istiyorsunuz? Eyvallah olsun, işte şimdi çillerimi göreceksiniz. Ben de bu karanlıkta onlar görünmüyor diye seviniyordum. İşte, perdeleri açtım. Nasıl beğendiniz mi Mrs. Sloan? Bakın, şimdi beni görmek istediğinize çok sevindim Mrs. Snow. Artık ben de sizi görebiliyorum. Bu kadar güzel olduğunuzu hiç söylememişlerdi bana. Hii, ne güzel. Siz? Ben mi güzelim? Tabi ne sandınız? Yoksa güzel olduğunuzu bilmiyor muydunuz? Hayır bilmiyordum. Ya, vallahi doğru söylüyorum. Simsiyah gözleriniz ne kadar iri. Saçlarınızın ne güzel dalgaları var. Hii, dalgalı siyah saça bayılırım. Aa, iki küçük çukur var! Ben sizin yerinizde olsam onları göstermek için hep gülerim! Ah, Mrs. Snow! Siz gerçekten güzel bir kadınsınız! Zaten aynaya baksaydınız bunun böyle olduğunu bilirdiniz! Aynı mı? Çoktandır aynayı elime aldığım yok! Ama sen de benim gibi sırt üstü yatakta yatmak zorunluğunda olsaydın... ...aynaya bakmazdın küçük! Haklısınız Mrs. Snow. Ama durun ben size güzelliğinizi göstereyim. Yalnız ne olur izin verin. Aynaya bakmadan önce saçlarınızı biraz düzelteyim. Saçlarımı mı düzelteceksin? Ha, ha. Hadi canım sen de ben kim? Güzellik Aa, kim? Ne olur ne olur izin verin Mrs. Snow. Saçınızı tarayabilirim değil mi? Ne olur hadi. Pekala pekala. <gülüyor> Madem o kadar istiyorsun. Tara bakalım. Yaşasın. Çok teşekkür ederim Mrs. Başkalarının saçlarını taramaya bayılırım ben. Şu sevince bak! <gülüyor> Seni gören de bayrama gidiyor sanır. Aşk görün Müslü bu da benim zevkim işte. Bugün fazla bir şey yapacak değilim zaten. Bir an önce ne kadar güzel olduğunuzu göresiniz istiyorum. Şey, canınızı acıtıyor muyum? Hayır, hayır. İyi öyleyse, başka bir gün hepsini çözüp zevkle tarayacağım. Hii. Vallahi çok güzel oluyorsunuz. Kusum, daha bitmedi mi? Ay bir dakika, bir dakikacık ...suzdaki şu pembe gülü alabilirim değil mi? İnşallah onu da başıma takacaksın. <gülüyor> tabii tabii iyi bildiniz. Kırmızı gülü pembesinden daha çok severim ama... ...neyse... ...nasıl olsa akşam olmadan solacak. Bakın buna sevinmelisiniz. O zaman bir başkasını takarsınız. Tamam. Oh şimdi aynaya bakabilirsiniz. Bakın nasıl... ...saçınızın bu şekilde kabartılmış hali hoşunuza gitti... Gitmedi, mi gitmedi hmm, mi? Fena değil... ...ama dayanmayacak ki... ...ben yastığımın üzerine sık sık başımı döndürürüm... ...bakın buna da sevindim... ...böylece ben de sık sık saçınızı taramak imkanını bulurum... ...garip bir kızsın sen Polyana... ...nasıl da her şeye sevniyebiliyorsun böyle... ...bu güç bir iş değil bu Mrs. Snow. ...siz de kolaylıkla yapabilirsiniz bunu... ...hiç sanmıyorum... Sen de benim gibi Tanrı'nın günü sırt üstü yassıydın. Bak bakalım varayuva sevinebilir miydin? Evet tabi o zaman biraz güç olurdu. Ne güç olurdu? Her şeye sevinmek. <gülüyor> Ay, sen çok yaşayamayın çocuk. Çoktandır böyle gülmemiştim. <gülüyor> Anne sen miydin güler? Evet ben güldüm. Niye alık, alık yüzüme bakıyorsun Meli? Odanın perdesi de açılmış. Sonra, sonra saçına bir de çiçek takmışsın. Ee ne olmuş yani? Hastayım diye ömrüm boyunca surat asıp karanlık odada oturacak değilim. Ya. Tabii, tabii ama beni şaşırtan yıllardır açtıramadığım Perdelerinin nihayet açılması. Bu nasıl oldu anlayamadım. Bilmem. Ben de anlayamadım. Oldu işte. Böyle olduğuna da memnunum. <Gülüyor> Yaşasın, yaşasın Mrs. Sınav. Siz de benim oyunumu oynamaya başladınız artık. Senin oyununu mu oynamaya başladım? <gülüyor> Aa, bu kız biraz kaçık gari. Ayol ben de oyun oynayacak hal var mı? <gülüyor> hayır hayır, kaçık falan değilim. Yazık ki bu oyunun ne olduğunu şimdi size açıklamaya vaktim yok. Bir dahaki sefere Mrs. Sınav, bir dahaki sefere. Hadi, hoşça kalın. Eve bir hali geç kalın. Demek böyle ha Tövbeler olsun tövbeler olsun Sen şeytanın ta kendisisin Polyanna <gülüyor> Annesinin kahkahasını duyunca <gülüyor> Melis Snow'un yüzünde de Aynı seninki gibi bir ifade belirmişti <gülüyor> Ama ne var bunda bu kadar şaşacak bir türlü anlamıyorum Vallahi ben de Mrs Snow gibi bir kadını Nasıl yola getirdiğini anlayamıyorum Polyanna <gülüyor> Gerçekten de kasabaya aksiliğiyle ün salmış olan Missy Snow'un bu derece yumuşaması bir mucizeydi. Ama iş bu kadarla da kalmadı. Mucizeler birbirini takip ediyordu. Bir sabah Polyane ile beraber parka gitmiştik. Yan yana bir sıraya oturmuş, bir yandan mısır yiyor, bir yandan da çene çalıyorduk. Ya böyle işte, bir vaktim ki, yine karşıdan o adam gelmiyor mu, hemen yanına yaklaşıp günaydın dedim. Bugün havanın yaşlı olmadığına pek seviniyorum, siz ne dersiniz? Yine ha? E vallahi pes doğrusu. E canım ne var bunda bu kadar şaşacak? adam beni yiyecek diye alt tarafı bir günaydın dedik işte. E peki o sana ne dedi? Bana bak küçük kız. Gel şu işi şuracıkta hallediverelim ha. Havadan başka düşünecek daha önemli şeylerim var benim. Güneşin açıp açmadığının bile farkında değilim anlıyor musun? Tabii efendim. Ben de bunun için size havayı hatırlatıyorum zaten. Ya... Şey. E, heh, ne demiştin? Ben de bunun için size havayı hatırlatıyorum diyorum. Ha. Yani siz farkına varasınız diye durup bir düşünseydiniz. Güneşin açtığına siz de sevindiniz. Oysa işte böyle şeyler düşündüğünüzü gösteren bir haliniz o. Ha. Ama da garip kızım. Kızım sen kendi akranlarından birini bulup konuşsana. Ah, ah. Bunu ben de isterdim ama ne dediğine bakılırsa buralarda öyle biri yokmuş. Zaten benim bunu aldırdığım da yok ya. Bazen yaşlıları da kendi akranlarım kadar Hatta daha da çok severim ha. Yardım sevenlere alıştım da eh, Yardım sevenlere ha. Beni de onlardan biri mi sandın yoksa Hayır efendim Hiç de onlara benzer bir yanınız yok <gülüyor> Yani eh. Onlar kadar iyi değilsiniz demek istemiyorum Yanlış anlamayın Peki de daha iyisinizdir Doğrusunu isterseniz Göründüğünüzden çok daha iyi bir insan olduğunuza eminim Doğru <gülüyor> Allah Allah. Amma da tarz. O küçük hanım. O şakal. Gilekle bayım. Polyanna adlı sürekli oyunumuzun 5. bölümünü dinlediniz. Yarın aynı saatte 6. bölüm.